Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Şimdi bir soruda soruyor bir arkadaş. Diyor ki, e, tüyleri almak hangisi caizdir hangisi caiz değil hocam? İnsan e, yüzünü, e, elini, ayağını vesaire kaşını filan hangisi caizdir hangisi caiz değil? Bunda bir detayla delillerle söyleyebilir misiniz? Şimdi alimlerimiz bu konuda üç yere bölmüşler. Üç meseledir. Biri ni Allah Teala emretmiş, birini haram kılmış, birine süsmüş. Emrettiği tüyler alınsın diye nedir? Fıtrat gereği olanlardır. Hazret Ayşe'nin hadiste geçtiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmam Müslim, Buhari rivayetiyle. Aşra min el On 10 şey fıtrattandır. Kas-ı büyükları çemek, alttan bile qızartma, hafif hafiflemek. ve lemek, uğfaya el serbest bırakmak, ve -sivak, siwak sivak, ve istinşa ilme buruna su çekme gabdeste, ve tırnakları çemek, ve güzel barajım, ayağının barmağın barmağını, ayağının ayağının, aya ayağının barmağını ebdeste hillemek, ve nutfe şer ibut, kulut altını tıraş etmek, ve halkle ana ana atak tıraşı ve intifa ve intikas-ı On tane mesele nedir? Bunlar Allah Teala bize emretmiş. Bunları eee tıraş etmeyi. Şimdi bu hadiste kaç tane tüy var? Demek ki bu hadiste bize emredilen nedir? Büyük kesmek. Büyüküğü kesmek nedir? Kas şişar. Büyüğü alabilirsin. Bir mahsuru yoktur. Altan alırsın. Hatta bazı alimler demiş, Hanefi alimler, Şafi'ilerde de var. Büyüğü tıraş ediyorlar. Kazıyorlar. Ama asıl olan kısaltmaktır. İhanet geçiyor. Yani tam kısaltacaksın. kasan da olur bazı rüayete göre. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyüğünü kazmamış. Hazreti e, sahabeler kazmamış. Hatta Hazreti Ömer'in büyüğü böyle ele gelirdir. Kızarken sahabeler diyorlar bakardık Hazreti Ömer büyüğünü tavlıyor böyle tutuyor yani böyle sınırından. Orada anlardı Hazreti Ömer kızmıştır. Demek ki büyük tam tıraş olmaz ama olsa da bir mahsur yoktur. Ama biz Resulullah'ın sünnetine uygulamayı e, tazim ediyorsak almamamız lazım. Ama ne yapmamız lazım? Bugün de anladığımız dört numara diyelim tıraş edebiliriz. Evet burada büyük dedik. İkincisi ne diyor? E, tü, şeyden, türenin ilgili. E, na, net, net fil ibut. Koltuk altındaki pis tüyleri almak. Bir de halkıl ana, etek tıraşı. Üç taneye burada Resulullah, Allah Teala bize emretmiş demek ki. Üç şey. Büyüğü keseceğiz koltuk altındaki pis tükleri alacağız, bir de etek tıraşı yapacağız. Ama etek tıraşında da e, alimler bir güzel e, tespit etmişler. Resulullah birinde netif diyor, birinde halk diyor. Fark nedir? Netif yonmaktır, halk kesmaktır. Onun için alimler diyorlar, koltuğun altındaki pis tüyleri yolmak lazım. Yolmak nedir? Yani çekiyorsun. Yen cımbızdan yen adet ade, ademi adet diyorlar. Böyle yapıştırıyorsun, çekiyorsun. Bu daha sağlıklıdır. Çünkü onu çektikçe o demek ki temizlenilmiş. En iyisini Allah bilir. Resulullah'ın diliyle bize öğretmiştir. Ama etek tıraşında almak iyi değil. Ade ile almak iyi değil. Neyle neyidir? Cületle kesmek lazım. Kazmak lazım onu. Bugün de tub de bunu ispat etti. Tub diyor ki koltuk altını kesmek iyi değil. Çünkü kokuyu e, şeyi canlandırıyor. O cület. Canlandırıyor. Onun için almak hadisteçi gibi daha iyidir. Hem kokuyu azaltır, hem de tüyü zayıflatır. E, etek tıraşında tam tersi. Almak zerellidir şeyden aday ile çekmek yani yonmak zerellidir ama tıraştan kazmak daha faydalıdır. Bugün de tub diyor kazmak evrat e, mekanını e, etek tıraşında insanın oranın derisini e, şey, dır tutar. Yani böyle sağlam yapar. Her zaman büzülmez, sağlam olur. Ama yonmak ne olur? Oranın e, şeyini büzülür. Özellikle bizim e, bayanlar e, bizim doğuda yani doğu değil, bütün İslam aleminin doğusunda. Yani batılılar değil, bizler musulmanlar. Bu adet e, sünnete aykırı olarak yayılmış. Ne yapıyorlar? Adet e, avret mekanını Neyle alıyorlar? Adeyle alıyorlar. Ade nedir? Bir yapışkan bir maddedir. Tüyü tutuyor, çekiyor hepsini. Aynen zımbız gibi tek tek çekiyorsun, bu toplam çekiyor. Bu toplam çekerken diyor ki bu derin oluyor, zedeleniyor. Zamanla ne oluyor? Büzülüyor, şeyi kaçıyor. Bu zaman avrat mahalli özellikle kadınlarda bir 10 sene, 15 sene sonra çabuk yaşlanma gibi büzülür. E bu da çirçin olur. O da kocasına lazım. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hikmeti koltuk altını demiş. Yolun yani çekin ama e, şeyi ne yapın? E, e, Tıraş edin yani kazın. Sonra haram kıldığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tüylerden almasın nedir? Kaş. Hacibayn. Hacip. Kaş. Erkek kadın kaşını alması nedir haramdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve diyor ki Buhari Müslim'de Abdullah İbn Mes'ud'un hadisiyle la'anallahu'l vashimati ve'l mustashimati ve'n namisati ve'l mutanmisati ve'l mutafallijati li'l husni'l muğayyirati halqillah. Nedir bunun anlamı? Diyor ki, Allah lanet etmiş. Neleri ya Rabbi? Buları. Bu sıfatları. Vaşimet döyme yapanlar. Eskiden döyme ben Mesela bir tane hal gibi bir döyme bir tane bir nokta koysa burasına kalıcı döyme haramdır. Kalıcı. Geçici olsa bir şey mahsuru yoktur. Kalıcı bir tane hal yanığına koysa yani eline koysa haramdır. Ve keyfe döyürler. Vaya resim yapıyorlar. Bunlar hepsi haramdır. Allah'ın lanetine Allah resmen diyor Bukhari Müslü'nde Resulullah diyor Allah bunları lanet etmiş. Ve namisat nedir? Kaşlarını cımbızla çekiyorlar, inceltiyorlar. Bu da haramdır. Sonra vel felç e, nedir? E, Dişlerin arasını eskiden açarmışlar, güzel görünsün. Bu da nedir? Allah'ın halkını değiştiriyor. Bu da caiz değil. Demek ki Burada bizim önemli olan nedir? Kaşını bir kadın inceltse, zımbızdan alsa bu nedir? Caiz değil. Haramdır. Haramdır hiçbir şekilde caiz değil. O zaman kadın kendi kaşını olduğu gibi bırakır. Ama alimler diyorlar kaşın arası buna dahil değil. Bu müjdeyi de buradan bayan... Kardeşlerimize verelim. Kaşının arasını alabilirsin. Ama kaşına hiç dokunamaz. Racih olan kaşının arasını alabilirsin. Bir de kaşın çok uzadı. Çok uzadı. Bazıları fahiş çıkır oları makasla kesebilirsin. Ama almak zımbızdan inceltmek muhakkak caiz değil. Bir kısmı da kaşı tıraş ediyor olduğu gibi. Ondan sonra kalem çekiyor. Burada hile şer'iye yapıyor. Diyor ki ben almadım, tıraş ettim. E kimi aldatıyoruz mübarekler? Kimi aldatıyoruz? Olmaz. Alimler diyorlar bu da ona dahildir. Bazı alimler fetva vermişler de bugünlerde e, o da bizim televizyonda ağız olanlar gibi konuşuyorlar. Onlar da geçersizdir. Muteber değiller. Evet. Nams nedir dedik? Tıraş etmek, kaşın arasını almak, şeyin arası değil, kaşı inceltmek e, şeydir, e, ca caizdir inşallah. E, caiz değil, haramdır. Kaşın arası caizdir. Bir de kadının yüzünde tüy, tüy var ise, büyüğünde, o da fahiş, tek tek çıkıyorsa, kadın yüzündeki tüyü alabilir bir mahsuru yoktur, erçeğe benzemez. Bunda bir müjde, elhamdülillah. Hiçbir mahsuru yoktur. Üçüncü, e, bir de neyi haram kılmış allah Teala? Erçekse kalini çezsin, O da haramdır. Erçeğin sakal tıraşı haramdır. Hiçbir şekilde halal değil. Bütün hadisler ufurulliha, urhulliha çokaltın, serbest bırakın hadislerde Bukhari üstünde geçiyor müşlüklere benzemeyin. Sakal tıraşı kesinlikle haramdır. Hiçbir muteber alim çakal tıraşı olur mekruhtür dememiş. Hepsi icma'an haram demişler. Dönün İbni Abid'in en son müteakkir hanefiler Nendir? 150 sene önce vefat etmiş, o bile haram diyor. Dönün Haşiyet İbni Abinne'ne. Bütün hanefi fıkhı, dört mezhep, sakalin kesmesi haramdır. Bakmayın bugün de sakalsizler, e, e, parlatmışlar, kolonya vurmuşlar, yen e, kursilerde, yen televizyonda fetva veriyorlar, biz döneceğiz kitaplarımıza. Hapsi haram diyor. Ha sakalın ölçüsü nedir? Bunda ihtilaflı bir konudur. Benim bunun konusunda bir makalem var. Sakal dinen gereklidir. Oraya dönebilirsiniz. İnternette var. Ölçüsü nedir? Bir tutamdan, bir tutamdan az olmaması lazım. Alimler öyle demiş. Biraz az olabilir ama vafra olsun. Vafra hadise getir, çok alsın. Ama bir tutamdan sonra ihtilaflıdır. Bir kısmı demiş, tam serbest bırakacaksın. Onların da delili var. Bir kısmı demiş bir tutam. Önemli olan bir tutam olsun ondan sonra önemli değil. Kimse kimseye inkar edemez. İhtilaflı bir mesele. Evet. Bir de üçüncü mesele nedir? Bazı meseleleri Allah Teala süsmüş. O da nedir? Kadının eli ve ayağı. Bunu ile ilgili bir cevabımız vardır bizim. Bu konuda alimler ihtilaf etmişler demiştik. Ama racih olan elden ayağı alabilir hiçbir mahsuru yoktur elhamdülillah. Kadın elin ayağının Fazla kıllarını alabilir, tüylerini çıkartabilir. Bir mahsuru yoktur. O kocası için süslenme gbabından bir mahsuru yoktur. Bunu da yapabilir. Budur arkadaşlar. İnsanın bedenindeki hangi kılları, hangi tüyleri alabilir, hangisini alamaz. Bu da budur. Allah Teala daha iyisini bilir. Velhamdülillahi Rabbil Aleyhi.